Elhamdülillahimineşşeytanirracim <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain Geçen hafta gördüğümüz son ayeti kerimede Cenab-ı Allah bize şunu hatırlatıyor Diyor ki Bizler her bir ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik. Yani ayet-i kerimede de belirtildiği gibi Allah cinleri de insanları da kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Her bir ümmet yani kendisine din ve şeriat indirilmiş, peygamber gönderilmiş her bir ümmetin bir ibadet tarzı bir ibadet şeklini tayin ettik. Niçin? Liyaz korusma Allahi ala ma razakum min bahime t İbadetten maksat Allahı hatırlamaktır. Allahı hatırlatmayan ibadet, ibadet. Olarak belki şeklen benzer ama hakiki faydası ortaya çıkmaz. Cenab-ı Allah ibadeti Allah'ı daha çok hatırlayacağımız şekilde veya hatırlamamızı sağlamak üzere her bir ibadet tarzını belli bir periyoda bağlamıştır ifade yerindeyse. Oruç ibadeti seneden seneye Ramazan ayındadır. Zekat senede bir defadır. Kurban, vacip kurbandan bahsediyoruz, senede bir defadır. Namaz günde beş defadır. Bu şekilde her bir ibadet mahiyeti itibariyle o ibadetin ağırlıklı olarak hatırlattığı surette Allah'ı hatırlattığı şekline göre Yapmıştır. A, belli aralıklarda ortaya çıkmıştır. Mesela malımızda zekat farizasını yılda bir hatırlayıp gereğini yerine getirdiğimiz vakit ihtiyaç sahibi olan Müslümanların da o süre zarfında ihtiyaçları karşılanmış olur. Fakat Zekat dışında ama zekata benzer bir ibadetimiz daha vardır farz olmasa bile, bu da sadakadır. Sadaka da çok çeşitlidir. Müslüman kardeşinizin Allah rızası için yüzüne gülümsemekten tutun, birisinin gıya onun gıyabında ondan kötü bir şekilde söz ettiği zaman, onu savunmaya, Allah rızası için onu savunmaya, yolda insana rahatsızlık veren bir taşı ve benzeri bir şeyi kaldırmaya, susamış bir hayvana su vermeye, varıncaya kadar bütün bunlar sadakadır. Her bir sadaka bizi allah Teala'ya biraz daha yakınlaştırır. Allah'a karşı bizim sorumluluk görevimizi daha bir hatırlatır ve yerine getirmemize yardımcı olur. Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selam sadaka'yı madem hatırlattık, bu hadisi hatırlatmadan geçmek çok isabetli değil. Adem oğlunun diyor 360 küsur eklemi vardır. Her gün her bir eklem için ...bir sadaka vermesi gerekir. Demek ki sırf eklemlerimiz dolayısıyla... ...nefesten vazgeçtik daha. Bir yudum sudan vazgeçtik. Sırf eklemlerimiz dolayısıyla... ...her gün her bir eklemimiz için... ...bir sadaka vermemiz gerekiyor. Ashab... ...bu işin... ...altından kalkılamayacağını zannetti. Hangimizin buna gücü yeter? Ey Allah'ın Resulü dedi. Öyle değil buyurdu. Kardeşinizin yüzünüze yüzüne gülümsemeniz bir sadakadır. Kabınızdaki sudan onun kabına boşaltmanız sadakadır. İhtiyaç sahibi olanın ihtiyacını görmeniz bir sadakadır. Korkmuş bir kimseyi teskin etmeniz bir sadakadır ve buna benzer bütün hayır yollarını sayıyor Vesselam. Düşünebiliyor musunuz? Allah rızası için korkmuş bir kimsenin korkusunu teskin etmek. Demek ki Müslüman etrafında olan bir tane bigane kalamaz. İlgilenecek. Bir fahişe kadın diyor bir köpek sebebiyle cennete girdi. Bir kadın da bir kedi sebebiyle cehenneme girdi. Veya bir şakı pardon. Fahişe kadın değil hatırlara. Adam susamış birisi kuyuya iniyor, su içiyor, çıkıyor. Bakıyor ki bir köpek susuzluktan toprak yiyor toprağı yalıyor. Bu köpek diyor, benim çektiğim açlık musibetinin benzerini çekiyor. Diyor, tekrar kuyuya iniyor. Ayak kabısıyla su dolduruyor. Ayak kabısını ağzıyla tutup yukarı çıkıyor. O köpeğe su içiriyor. Bundan dolayı Cenabı Allah onu cennetle mükafatlandırıyor. Bir kadın da kedileri varmış hapsedip gitmiş veya hapsetmeyi gitmeden de ne diyor kendisi ona yiyecek verdi ne onu saldı yerin haşeratından ve sağından solundan yemesine fırsat verdi açlığından öldü ondan dolayı cehenneme girdi. Demek ki Resul Ashab-ı Kiram soruyor benzeri bir vesileyle. Ya Resulallah diyor, biz hayvanlara yaptığımız iyilikten dolayı ecir alır mıyız? Şu çarpıcı cevaba bakınız. Ciğeri nemli yani canlı olan her bir varlığa yapılan iyilikten dolayı ecir alırsınız. Canlı her bir varlığa yaptığınız iyilikten dolayı ecir alırsınız. Aferin. Mükafat. Ödül. <gülüyor> tamam mı? Heh. Ödül alırsın. Çok güzel. Ha sevap ne güzel. Bu hadise çok önemli. Nesil farkı ve dilimizi ne hale getirdiklerinin göstergesi. Çocuğumuz haklı. Bu kelimeyi anlayamıyor. Çünkü öğretmiyorlar onu. Çok önemli. Anında böyle eğitimimizin fotoğrafı. Buyurun. Babası Allah razı olsun buraya getirmese bu kelimeyi ömrü billah diye duymayacaktı. Nasıl duyacaktı? <gülüyor> Sıkıntılı bir hal. Yani ilim ve marifet, eğitim, Dil ile başlar. Bir toplumu cahil bırakmak isterseniz evvela dilindeki kelimeleri azaltacaksınız. Bitti. Ya bizde yapılan 50-60 yıldır, 70 yıldır yapılan bu oldu. Geçelim. Cenab-ı Allah bu şekilde her bir ümmet için Allah'ı anmak için bir ibadet şekilleri tanzim etti. Bu da şunu gösteriyor aynı zamanda. Her bir peygamberin getirdiği itikat esası aynıdır. Akide değişmez ama... ...o akidenin hayat ile alakalı şer'i hükümleri... ...şu veya bu şekilde değişiklik arz edebilir. Ama burada Allah'ı anmak, Allah'a şükretmek bütün ümmetler arasında ortak bir amaçtır. Şükretmeleri için onlara ibadetler tayin etti diyor. Onlara diyor rızık olarak verdiğimiz hayvanlara şükretmeleri için bu ibadet şekillerini tespit ettik. Ondan sonra o halde diyor şunu bilin ki sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde yalnız ona teslim olun. Mesele burada. Bir ve tek ilaha teslim olmak. İslam'ın insanı Allah'ın önünde iradesi, emir ve hükümleri önünde boyun eğen insandır. Batı'nın insanı ise kendi nefsine ibadet eden, isyankar ve başkaldıran bir insandır. Kendi nefsine ibadet edenin... Başkasına ibadeti ancak nefsinin paralelinde gitmesi halinde söz konusu olur. Yani niçin itaat eder? Nefsi menfaati sever. O menfaati elde etmek için itaat eder. Niçin amirinin dediğini yapar? Çünkü yapmazsa maaşından kesilecek, ceza yiyecek, görevden atılacak vesaire. Peki niçin buna, bu zillete razı oluyor faraza? Eğer zillet varsa çünkü... ...kendi nefsine tapıyor. Nefsi de o menfaati istiyor. İtaatin de onurlusu... mevzuba istir. Allah'a teslim olursan... ...seni rencide edecek bir itaate... ...kimse seni muhatap edemez... ...mecbur da edemez. Mecbur da edemez. Çünkü Allah bizi aziz edecek... ...şekilde bir şeriat koymuştur. Allah'ın bizden istediği teslimiyette sadece O'nun önünde eğilmek vardır. O'nun önünde alçalmamız mevzubahistir. Ondan başka herkes birbirine eşittir. Kimse kimseye tahakküm edemez. Kimse kimseye üstünlük taslayamaz. İslam şeriatının ibadetinin özelliği bu. Yalnız O'na teslim Ve beşiril muhbitin itaatkar olanları ibadet sahibi olanları müjdele diyor. Peki bu muhbitin itaatkar olmanın özellikleri nelerdir? Muhbit itaatkar demek dedi kısaca. Bunlar özelliğini Cenabı Allah işte Kur'an-ı Kerim bu şekilde her bir ayet bir diğerini, her bir ayet bir diğerini. Bazen bir ayet öbür tarafta Kur'an'ın bir ta öbür ucundaki bir başka ayeti veya ayetleri açıklar. Bazen daha sonra gelecekleri ama önemli olan çünkü e, İslam alimlerinin tesbiti budur ki öyledir. Kur'an'ın tamamı tek bir söz gibidir. Onun başı, ortası, sonu beraber mütalaa edildiği zaman geneli de özeli de doğru anlaşılır, sağlıklı anlaşılır. Kimdir bunlar? itaatkarlar? اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> اِذَا <gülüyor> ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri korkar, titrer. Onun emrine aykırı hareket etmekten çekinir. Onun emirlerine aykırı hareket etmek onu rahatsız eder. Böyle bir şey hatırına geldiği zaman bile irkilir. Ben bunu yapamam der. Bu benim yapabileceğim bir iş değildir der. Niçin? Çünkü Allah'ı tanıyor. Allah'ı biliyor. Allah'ın azametinden haberdar. Allah'ın her şeyi bildiğini biliyor. Allah'ın ilminden hiçbir şey kaçmadığını her ilmiyle her şeyi kuşattığını biliyor. Gözlerin hain bakışını da bildiğini biliyor. Kalplerde gizlenenlerin neler olduğunu da biliyor. O bize şah damarımızdan daha yakındır. Bunu da biliyor. Allah'ı bu şekilde bilip tanıyan, O'nun azametinden bu tarz haberdar olan, buna iman eden, bu hakikatleri, ifade yerindeyse bütün vücudunun hücrelerine, zerrelerine içirmiş, sindirmiş bulunan bir kimse çok istisnai zaaf halleri dışında, gaflet halleri dışında Allah'a itaatsizlik etmez. Onun için Cenab-ı Allah evvela burada اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ Müminin Allah'ın adının anılmaması halindeki durumu ile Allah adının anılması ve hatırlatılması halindeki durumunda eğer bir fark yoksa kendisinde bir değişiklik ruhunda, dünyasında, maneviyatında, halinde Allah'tan korkmasından veya Allah'tan bir şeyler beklemesinden yani havf ve recasında bir değişiklik olmuyorsa kendisini gözden geçir. Ha anılmış, ha anılmamış. Hiç fark etmiyor. Hiç etkilenmiyor. En azından ya ben bu yanlışı yapıyormuşum yapmayayım. Velev ki durmasa sözünde. O hatırlatmadan eğer kendisine bir pay çıkarmıyorsa veya Allah'ın herhangi bir amele vereceği ce, mükafattan bahsedilirken ya ben de bu ameli işlesem de bu mükafattan benim de payıma bir şeyler düşse diye temenni etmiyorsa Allah'ın azabından bahsedilince ya bu iş benim yaptığım bir iştir vazgeçmeliyim demiyorsa Allah'ın lütfu hatırlatıldığı zaman Onun lütfu karşısında benim günahlarımın kıymeti ne ki diye Allah'ın rahmetine bel bağlayacak kadar yakın bir yakın ve bir iman sahibi olmuyorsa oo, ben o kadar günahımı kim bağışlar ki tövbe estağfirullah Şu anda adı hatırımda değil İslam alimi diyor ki ya Rabbim diyor senin azıcık rahmetin bile benim pek çok olan günahımdan daha büyüktür. Azıcık rahmetin bile bunlara yeter. Elverir ki Allah'ın rahmetine güvenmek, bizi günahlara karşı cüretkar, cesur yapması. O Allah'ın rahmetine güvenmek olmaz. Allah'ın rahmetini kurnazca, ...veya ahmak bir kurnazlıkla... ...istismar etmek demektir. Allah kafurur rahimdir. Devam et veballere günah işlemeye. Haşa sen kimi kandırıyorsun? Sen kimi kandırıyorsun? Bir adama veya bir evlat babasına dese ki... ...ya baba nasılsın sen çok zenginsin. Ne olacak kafama göre şu paraları harcayayım. Hadi bana para ver. Verir Verir mi? vermez. Aklı başında bir baba evladının parayı sağlıklı yerde kullanmayacağını bilmiyorsa vermez. Kuruş koklatmaz. Hatta mirasından da mahrum eder. Öyle tipler var. E ee, Allah Allah'ın kullarından bir kul bile haşa ki bu isabetlidir. Bu enayi durumu haşa düşmüyorsa sen kimi kandıracaksın? Nasılsa olsa Allah'a rahimdir, günaha devam. Kendini kandırıyorsun. Ama günahından pişmanlık duyacaksın. Günahlarına karşı cesaretin olmayacak. Günahkarlığa karşı cesaretin olmayacak. Allah'a hakiki manada güveneceksin. Günahlarını hatırladığın zaman utanacaksın. Ama ümitsizliğe kapılmamak için de Allah'ın rahmetini ümit edeceksin. Çünkü ümitsizlik İslam'ın ben İslam'ın istemediği bu konuda istemediği iki şey var. Şımarıklığı da istemiyor. Ümitsizliği de istemiyor. Şımaracaksın, gemi azıya alacaksın. Olmaz caiz değil. Buna dikkat etmek lazım. Ayet-i kerime bakın. Benzeri bir ayet-i kerime diyor ki Enfal suresinin başında "İnnel müminunellezine izâ zikirallahu vecelet kulûbuhum" Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri korkudan titrer. Ve izâ tûlît aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânâ. Onlara onun ayetleri okunduğu zaman bu ayetler o kimselerin imanlarını artırır. Ve alâ rabbihim tevekkülûn. Ve yalnız Rab'lerine tevekkül ederler. İmanın en yüksek mertebelerinden veya göstergelerinden birisi de Allah'a gerçek manada tevekkül edebilmektir. Bunun örneği Kur'an-ı Kerim'de ne? اَلَّذ۪ينَ اِذَا قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادُوهُمْ اِمَانًا وَقَالُوا Hasbunallahu ve ni'mal vekil. İşte tevekkül bu. Böyle bir durumda yoksa öyle şey değil. Tevekkülün sebepleri ve yerinde olanı makbuldur. Sebeplerine göre yerinde olanı makbuldur. Diyor ki: "O müminler öyle kimselerdir ki onlara birileri dese ki insanlar sizin üzerinize hücum etmek için Güç topladılar, asker topladılar. Üzerinize gelip sizi yerle bir edecekler. Bu diyor, onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir de diyor. O kadar. Tevkül bu. Yapacağını yapacaksın, Allah yolunda da olduktan sonra yaptığın, Allah'ın razı olacağı bir iş olduktan sonra, Allah'a sığınacaksın. Ne takdir ederse de razı olacaksın. Tevekkül illa istediğimiz gibi netice almak için yapılır diye bir şey yok. Allah'ın takdir edeceği neticeye razı olmanın başlangıcıdır tevekkül. Ne takdir ederse etsin. Ben üzerime düşeni yaptım, o da istediğini yapacak. Ben istediğimi yapamam. Ben üzerime düşeni yapacağım. İstediğini yapmak hakkı yalnız O'nundur. Celle Celaluhu la ilahe ait O'na aittir. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Bir diğer ayet-i kerime de bu ayet-i kerimeye benziyor. Diyor ki, Allahu nezzele ehsenel hadisi kitaben muteşabihem methani. Tabii ayet kerime inşallah yeri gelince bunu da uzun uzun açıklamak nasip olur inşallah. Çok önemli bir ayet kerime. Allah diyor sözün en güzelini birbirine benzeyen buyruklarla ve tekrar edilip durulan buyruklar halinde bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların derileri bu kitabı dinledikleri anladıkları zaman ürperir. Derilerin ne kadar işler yani? Onun o kitaptan etkilendikleri yüzlerinden, derilerinin halinden, ürpermelerinden anlaşılır. Hocam bir şey söylemeliyim mi? Heh. Şimdi Enfa Suresi'ne dolayıysan Allah'ın o zaman kalplerini ürpermesin. Acaba şimdi mesela hani en basitinden eleştiri anlamında demiyorum ama hani bir camiye de gittiğinde bazen öyle oluyor ki hocam hutbeli hutbe okuyor, ayet de okuyor ama yani ne okuyor veya o ayetten nereye gidiyorsun? Ya işte hocam, arabada gidiyorsun, artık e, işte, teknolojinin bir sıkıntı da var yani en basit bir radyo basıyorsun, ayet okuyor, iki radyo başka bir şey satıyor ayetle ba başka bir ürün satmanın değerinde o ayet yani bizim bunları çok dinlemek bir şekilde de bu yani duyuyoruz, ediyoruz ve kendi neşlimde yaşadık. O şeyi hissedemiyoruz ya yani, nasıl söyleyeyim yani Allah'ın ayette anıldığında kalplerimiz ürper mi? Ha şu var sevdiğimiz, ettiğini değer verdiğimiz, iklasına güvendiğimiz bir adamdan illa bir olmasına gerek yok. Bir güzel bir Müslüman kardeşimizden o hocanın hükmede söylediği ayeti başka bir zaman dinlediğimizde bir şey oluyor. Ama maalesef işte o radyodan dinleyince... Ee, o televizyondan görünce işte televizyonda adam e, tefsir dersi yapıyor arada reklam dersinde faizinde ama anlatılınca bunu da bir şekilde görünce kalpler ürpermemesi normal mi? Ben aslında bunu soruyorum evet anladım şimdi bizim dikkatimizi bu gibi hallerde bunlar bir vakadır bunu bizim değiştirme imkanımız yok ama kendimizle alakalı şudur bakın Eee Cenab-ı Allah şöyle diyor: "Ellazîne yestemi'ûne'l-kavle feyettebi'ûne ahseneh." Onlar sözü dinlerler. Ama en güzel olanına tabi olurlar. Bizim herkeste olur bu. Bazen efendim söyleyeyim Kur'an okuyanın makamının, nâbesinin, tecvidinin güzelliğine takılırız. Bazen güzel okuma işine takılırız. Bütün bunlar aslında bizi Cenab-ı Allah'ın bize hitabının özüne inmemizi önleyen yoldaki ifade yerindeyse engellerdir. Elimizden geldiği kadar biz vay be ...hoca efendi şimdi bu makamı bıraktı... ...bu makama geçti. Veya bu makamı iyi icra edemedi. Gibi. Veya burada meddi hafif geçti. İdhamı az yaptı. Günnesi iyi çıkmadı. Gibi yerlere takılmak... ...bizim işimiz olmasın. Bu şu demek değil. Kur'an'ın adabına, kurallarına uygun olmayan... ...bir kimse okusa da dinleyeceğiz. Hayır, yerine göre... Kur'an-ı Kerim'i doğru dürüst okumayanı dinlemek caiz değildir. Yerine göre o ayrı bir konu. Bunlara takılmayalım. Ya neye takılalım? Elimizden geldiği kadar o Ayet-i Kerime'nin bize vermek istediği mesajı kavramaya gayret edeceğiz. Kendimizi ona vereceğiz, ona odaklayacağız. Yoksa biz bundan dolayı bazı şeyler de kaybedebiliriz. Onlar da böyle bir iş yapıyorlar. Elbette insan başka türlü yapmalarını, adam gibi yapmalarını ister. Kur'an okuyorsunuz bari arası araya. Hiç olmazsa batıl reklamlar koymayınız. Batıl şeyler sokuşturmayınız. Veya tefsir dersi hiç olmazsa koyuyorsunuz. Olumsuz şeyler bari olmasın. Veya bu dersi yapanın kendisi bize hakkı anlatsın. Hakkı anlatsın. Onun için tabii, e, doğruyu öğrenmenin, sahiplenmenin, fark etmenin önünde maalesef her zaman için çok engeller var. Özellikle günümüzde bize düşenle elimizden geldiği kadar doğru olanı yakalamaya ve ondan etkilenmeye daha doğrusu onun gereği neyse onu yerine getirmeye çalışacağız. Dikkat etmemiz gereken bu. Kalpler diyor derileri ürperir. Sonra diyor derileri yumuşar kalpleriyle birlikte neye? Summetelinu culuduhum ve kulubuhum ila Zikrillah. Sonra derileri, kalpleri Allah'ı zikretmeye doğru ne yapar? Yumuşar. Yani Allah'ın zikri kalplere bir huzur verir. Bir sükun verir. Onları huzursuzluktan, tedirginlikten kurtarır. Allah'ın rahmeti, sükunu, itminanı onları kaplar, onları etkisi altına alır demek istiyor. Sure tabi hac suresi, hacda en önemli ibadetlerden birisi de zaten ayetlerde tek tek geçiyor. Ve zaten hepsinin de maksadı veya ortak noktası Allah'ı zikretmektir. Haccın en önemli iki tane rüktü nedir? Kabe'yi ziyaret ve yerine göre kurban kesmektir. Onun için diyor ki burada 36. ayeti kerimede, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ ف۪يهَا خَيْرٍ Bud'un, büyükbaş hayvan ve özellikle deve demek. Tekili bedene gelir. Diyor ki biz, bu koca koca hayvanları, bir devenin boyu, posu, cüssesi, kilosu, yani bir insana göre birkaç kattır değil mi? Fakat Cenab-ı Allah bu kocaman hayvanı yerine göre küçücük bir çocuğun emrine veriyor. Alıyor küçücük çocuk onu yularından istediği tarafa gidiyor. devede onun arkasından gidiyor. Niye? Çünkü kuvvet cüssede değildir. Cenab-ı Allah kuvveti ...dilediğine verir. Küçücük bir yavru... ...kocaman bir deveyi... ...veya bir fili... ...yönetebilir. Nitekim yönetiyor. Yönetiyor da. Cenab-ı Allah... ...bizimle bunu. Ben diyor size... ...bu gücü, bu saltanatı... ...hayvanları bu şekilde yönetebilme... ...kabiliyetini ben verdim. Bu hayvanları sizin emrinize veren benim, bu benim takdirimdir. Benim kudretimdir. Sakın ha kendinizi diğer güçsüzlere, mustazaflara karşı yukarıda gücünüz onları sömürme, onlara haksızlık etme hakkını size verecek hale kendinizi getirmesin. Bu gaflete düşmeyin. Çünkü galibe illallah bu tek bir Galip var o da Allah'tır bitti ona dikkat etmek lazım ve bu ne cannehala kuşa illille kurbanlık develeri de sizin için Allah'ın şiarlarından olarak tespit etti yani özellikle hac mevsiminde harem-i şerife, Kabe'nin çevresindeki fakirlere, muhtaçlara dağıtılmak, onların istifadesine verilmek üzere kurbanlık göndermek oldukça önemlidir. Niçin? Çünkü orası ticaretin ekin bitmez vadinin da, ticaretin olmadığı, ekinin bitmediği bir vadi. Oradaki insanlar da genelde Allah'a taabbut etmek için gelirler. İbadet kendisini özellikle Kabe'de mücavirliğe yani itikafa veren bir insanın bir de maişe derdinin olmaması gerekiyor ki kendisini o ibadete rahatlıkla versin. O sebeple Kabe'ye, Mescidi Haram'a Ha İbrahim Aleyhisselam'dan beri kurbanlık göndermek adamak bir İslami bir gelenektir, bir şiardır. Bu develer bu develer özellikle alametlendirilirdi. Geçen dersimizde söyledik. Hır güçleri kanatılır ve öyle gönderilirdi. Ve böyle bir deveyi gören bir kimse açlıktan ölse bile eğer harem bölgesine gelmemişse faraza ona ilişmezdi. Bunu sahibi Beytullah'a ve Beytullah'ın çevresindekilere adamıştır derdi. İşte bu demek ki Allahu Teala'nın şiarlarından, alametlerinden dininin en önemli alametlerindendir. Lekum fiha hayr. Onlarda sizin için pek çok hayırlar vardı. Şöl için deve yerine göre günümüzdeki en iyi araçlardan bile daha kıymetli. Çünkü böyle bir araç o çöl fırtınasında, kuma fırtınasında icabında yürüyemez, bir adım atamaz. Bir taraflarına kum kaçar, benzin motoruna gitmez, şu olur bu olur, o öyle olduğu yerde kalır. Ve önünü göremez falan filan. Ama deve böyle değil. Deve Cenab-ı Allah. Onun için efela yanzuruna ile ibli keyfe hulikat diyor. Develin nasıl yaratıldığına bakmazlar bu. Çöl gemisi derler ona. Haftalarca yol gider. Hiçbir şey yemez. Her gücünden geviş getirdiği gemişlerle geçinir. Kum fırtınası olur. Onun üzerindeki veya yanındaki Bedevi sağı solu her tarafını sarmalamıştır birkaç kat. Bu sefer dişlerin arasına varıncaya kadar kum tanecikleri girer. Ama devenin göz kapakları açıktır. Çünkü onun şeffaf fırtınalar için özel göz kapakları vardır. Hem yolunu görür, hem fırtınadan etkilenmez. İlahi bir mucize. Onun için, onda sizin için çok hayırlar vardır diyor. Yolculuklarda, ticarette, etinin yenmesinde, ulaşımda ve bu şekilde Allah yolunda Allah için tasadduk etmekte ve daha bir yığın hayırlar. O halde diyor, özellikle mevzu hac ibadeti olduğu için فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا <صَوَاف> O develer Boğazlandığı zaman onların üzerine Allah'ın adını anınız. O azametine rağmen deveyi kesmek çok kolaydır. Devenin sadece ön ayağı bağlanır, ayaktayken ve boğazı kesilir. Üç ayağı üzerinde duran o hayvancağız bir süre sonra kan kaybından pat diye yanı üzere düşer. Cenab-ı Allah bunu adeta canlandırıyor, tasvir ediyor. فَاَلْكُ رُسْمَ اللّٰهِ savaf. Bir ayağa bağlı savaf o demek. Bir ayağa bağlı, üç ayağa serbest bırakılmış develerin üzerine onları keserken Allah'ı anın. Putların adını değil yani. Veya sırf et yemek için değil. Allah'ın adını anın. Hem Etinden istifade edersiniz. Hem ibadet edersiniz. Allah'a şükrünüzü yerine getirirsiniz. İşte filmin ifade ise tablonun devamı geliyor. Fe izâ ve Onların yanları az önce dediğimiz gibi bazıları kesildi ya kan kaybetti ya. Bundan dolayı yanı üzere yattığı zaman bu hayvanlar diyor. Fe izâ ve Fekulû minhâ Bir, Siz onlardan yiyebilirsiniz. Çünkü buradaki emir vücub ifade etmiyor. Mübahlık ifade ediyor. Müstahaplık ifade ediyor. Onlardan yiyin. Ve et'imul dilenene yedirin. Ve mu'atter dilenmeyip size kendisini hissettirene yedir. Hissettirene yedir dilenmiyor ama yani belli ki bir şeyler istiyor senden bekliyor. Bu dost olabilir. Fakir olabilir veya bir yabancı olabilir. Önemli değil. Yani işte kurban ettinin üçe bölünmesi müstehaptır diyenler ayeti burasından hareket ediyor. Fe bu bir bölüm. Ondan yiyin ve atimul bu üçte 2 ve'l muhtar 3'te 3. Üç. Kurban etini üçe bölür diyoruz ya müstahab olan budur. Siz ondan yiyin, dilenciye yedirin, fakire muhtaca yedirin ve'l muhtar <gülüyor> dilenmeyip kendisini hissettiren sizden böyle bir şey vermenizi bekleyen kimselere yedirin diyor. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ teşkurun İşte bu şekilde biz bu hayvanları size müsahhar kıldık. Sizin için daha doğrusu. Size değil. Sizin için müsahhar kıldık. Müsahhar kılmak hani Anadolu'da bazı yerlerde kullanılır. Suhra tabiri geçer. Bilen var bilmiyor her yerde bir kullanılmaz. Suhra... E bir kimseye, bir kimseye, bir işi yüklemek, o işin yüklendiği kimse de bunu ister istemez yapması demek. Utancından olur, reddedemediğinden olur, her sebepten olur olsun. Bu gibi işlere yani hani bazen angarya diyoruz ya, o tipten. Ha. Hayvanlar da ister istemez Allah tarafından ne yapılmıştır. Emre amade kılınmıştır. Emir altına verilmiştir. Bizim için. Cenab-ı Allah güneş için bile, güneşi bile, ayı bile size bir sakar kıldık diyor. Sizin faydanıza yani. Ya biz insanlar bu kadar değerli miymişiz? Yer, gök, her şey bizim için. Farkında mıyız ne kadar Allahü Teala'nın bize değer verdiğini? Bunu fark edebiliyor mu insan? Yeri, göğü, denizi, içindekileri, dışındakileri, gördüğümüz, görmediğimiz, bilmediğimiz, bilmediğimiz. Her şey bizim için. Bizim emrimizde. Bizim ömrümüzde. Bu neyi ifade ediyor? Cenab-ı Allah'ın insanoğluna, Adem oğluna ne kadar itina gösterdiğini, ne kadar önemsediğini ifade edindeyse, onu ne kadar değerli kıldığını gösteriyor. Zaten böyle diyor. Velakad kerremna bani Adem. İsra suresinde görmüştük, değil mi? Andolsun biz Adem oğullarını pek üstün ve değerli kıldık. Ondan sonra ayet-i sonu ve faddalnahum ala kaseer mimmen halaqna tafdila ve biz onları yarattıklarımızın bir çoğundan alabildiğine üstün kıldık peki insanoğlu Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu kıymeti bu değeri nazar itibara almayarak Allah'tan başkasına ibadet ederse Allah'tan başkasının şeriatine tabi olursa, Allah'ın dininden ve yolundan başka bir din ve başka bir yol ararsa ne yapmış olur? Bir, kendisine verilen değeri ayaklar altına almış olur. Değer verdiğiniz halde, sizin verdiğiniz değerin hakkını vermeyen kimseye ne dersiniz? İşte, Mesela söz meclisten dışarı, sizin teki, sizin teki, ben ona değer verdim, o anlamadı bunu dersiniz. Öyle değil mi? Öyle. Cenab-ı Allah bize bunca değeri verecek ve biz buna rağmen onu tanımayacağız. Onun şeriatını kabul etmeyeceğiz. Onun bizim için indirdiği hayat sistemini, hayat nizamını nizam kabul etmeyeceğiz. Başka arayışlara gireceğiz. Şu izmin peşine takılacağız. Şu ideolojinin peşine takılacağız. Su felsefenin takılacağız. Su fani şahsın tak arkasında takılacağız. Putlarını yapacağız. Bilmem ne edeceğiz. şunu edeceğiz, bu ne edeceğiz. Kendine gel ey insan. Allah seni, senin ilk atanı var ettiği günden bu yana seni değerli kılmıştır. Ben Adem'i yaratacağım zaman siz de ona secdeye kapanacaksınız demiştir yaratıldığımız andan beri biz Allah tarafından değerli tutulduk fakat bu vaad halaknel insane Fiah seni takuayım sunlaradı ne feleffil Allah bizi Ah seni takviayımda yaratmışken biz orada kalmadık müşrikler isyankarlar zalimler gaddarlar sömürücüler ve sayın sayabildiğiniz kadar nerede olumsuz insan tipi varsa hiçbirisi Allah'ın kendisini tuttuğu o yüksek makamı hazmedemediğinden aşağıların aşağısına inmiştir, indirilmiştir. Peki Allahü Teala bize bu üstünlüğü niye verdi? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Şükretmeniz için. Şükretmeniz için. اِنَّهُ لَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ O, kullarının nankörlük etmesine razı değildir. اِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ Şükrederseniz, şükretmenize sizin için razı olur. Sizin faydanıza. يَرْضَهُ لَكُمْ allah Allahü Teala'nın bizim ona şükretmemize ihtiyacı yoktur. Bir karı da olmaz haşa. Mülkü de artmaz. İsyan edersek onun mülkünün azalmayacağı gibi. mesela bizim konumuzu, değerimizi bilmemiz ve Cenab-ı Allah'a karşı ibadet, şükür ve zillet makamında olduğumuzu bilmemiz ve bunun gereğini yerine getirmemizdir. Cenab-ı Allah bizleri şakirlerden ve sabirlerden aylayalım inşallah. Biraz sonra devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Estağhizü billah. Şimdi cahiliye döneminde kurban kestikleri zaman Kabe çevresinde kurbanın kanlarından alır, Kabe'ye sürerlermiş. Ve o şekilde de kurbanlara ilişmezler, ihtiyaç sahibi veya hayvanlar yersin, yesin diye bırakırlardı. Ama zamanla bu e, ibadet Öyle çığırından çıkmıştı ki netice itibarıyla fal oklarıyla kısmet arayan oklarla putları için kurban daha doğrusu hayvan kesme meselesine kadar giderdi. Mesela 5 kişi ortak olurlardı. Diyelim ki beş deve kesecekler. Herkes bir belli bir sayıdaki üzerinde belli bir rakam olan bir oku çeker. Ama bilmez tabi karıştırılıyor torbadan. Diyelim ki üç çıktı. Beş devenin efendime söyleyeyim e, rakamlar daha doğrusu kaç kişi çekiyorlarsa diyelim ki toplamda on beş çeksinler. On çekilen Iı, rakamlı faloklarının toplamı 15 olsun. Üzerindeki rakam sayıları. Bu şu demektir. 5 devenin parası 15'e bölünecek. Birisine 3 çıktı o 15'in 3 payını verecek. Birisine diyelim ki 6 çıktı 15'in 6 payını verecek. Birisine hiç çıkmadı hiç vermeyecek. O şekilde paylaşırlardı ve o etleri keserdi hayvanları keser ve bırakırlardı. Bir şey almazlardı. Yani ifade yerindeyse, tabir yerindeyse, kumarlarında bile biraz asalet vardı. Şimdiki gibi değil. Adam kumarı bile başkasına bir şeyler yedirmek için, ikram etmek için bir bahane olarak değerlendiriyordu. Ama İslam işin bu şekilde bile kumara dökülmesine razı değil. Hele sen bunu Allah'a haşa veriyormuşçasına, Tutup efendim, onun kanından Kabe'ye sürmen, putlara sürmen hiç de kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü İslam'da ibadetin özü ihlastır. İhlas olmayan hiçbir ibadet makbul değildir. İhlas, ibadetin sadece Allah için yapılması demektir. Onda... Herhangi bir kimseye bir pay ayırmamak demektir. Ömer radıyallahu anh şöyle dua edermiş. Allahum j'al ameli kullahu halisan ve la tej'al minhu li ahadin şey'e. Yani ya Rabbi. ...benim amelimin tamamını senin için halis kıl. Katıksız senin için yapayım. Senden başka bir maksat gözetmeyeyim. Ve amelimin hiçbir kısmını... ...senden başkasına yapmamı da bana nasip etme. Bir kısmını dahi... ...senden başkası için... ...yapmama, yapmamı nasip etme. İhlas budur işte. Dünyalık için desinler diye riyakarlık için şu veya bu maksatla ne olursa olsun Allah için yapılması gereken bir amelde Allah rızasından başka bir maksat gözetilmez zannederim hasrı namasli diyor diyor ki sizler diyor Allah'tan sevap beklemekten ziyade Allah'ın rızasını arayarak amel edin. Size vereceği sevaba hayret edeceksiniz. Çok önemli bir incelik. Sevap o zaman kendiliğinden zaten gelir. Not için değil, için Aynen. Bir öğretmen yorumu bu işte. Tabii gayet. <gülüyor> Böyle diyor. Hasan diyor ki hayret verici şeyler göreceksiniz diyor o zaman diyor. Allah rızası için yapın ameli. Sevap için değil. O zaman Allah'ın size ne gibi ikramlarda, ne gibi lütuflarda bulunduğu bulunduğunu o zaman göreceksiniz diyor. Hayret edeceksiniz. Benim amelim bu kadar değerli miymiş? O halde ameli değerli kılan birinci unsur bir Allah'a ihlaslı olması, iki, başkalarına ve netice itibariyle de sana sağlayacağı imani bakımdan veya dini bakımdan sağlayacağı faydadır. Yerinde yapılan amel, hani Türkçe'de makbule geçti diyoruz ya, o şekilde makbule geçecek bir amel çok önemli. Hatırıma çok dikkat çekici bir hadis-i şerif geldi. Bir gün diyor, bir zengin sadakasını geceleyin gizli vermek istedi. Ve geceleyin gitti sadakasını verdi. Sadaka bir zenginin eline düştü. Ertesi gün sabah oldu, herkes konuşmaya başladı. Bu gece bir zengine sadaka verildi. Sadakasını veren adam, Ya Rabbi, ...sadakam bir zenginin eline düştüğü için sana hamdolsun." dedi. Geceleyin diyor yine bir gece, bir sonraki gece yine... ...kalktı... ...bu gece de sadakamı gizli vereceğim dedi. Verdi... ...bir hırsıza vermiş oldu. Sabah oldu insanlar konuşmaya başladı. Bu gece... ...bir hırsıza bir sadaka verildi. Ya Rabbi sadakan bir hırsıza nasip olduğu için sana hamdolsun dedi. Bir sonraki gece yine bir sadaka vermek istedi. Yine sadakasını gizlice verdi ve gitti. Geceleyin sadakasını verdi. Bir fahişenin eline düştü. Sabah oldu herkes Aa, bu gece bir fahişeye sadaka verildi dedi. O da ellerini kaldırdı. Ya Rabbi ''Bir fahişeye sadaka vermem nasip olduğu için sana hamdolsun.'' dedi. Hikmetine gelince izah ediyor Peygamber Efendimiz. ''Olur ki o zengin sadaka vermediği için hayal eder sadaka vermeye başlar. Olur ki o hırsız ihtiyaçtan kurtulduğu için hırsızlık yapmaz.'' Olur ki o hayasızlığı işleyen o kadın, ihtiyaçtan yaptığı o işi yapmaktan vazgeçer. İhlaslı işlerin öyle bereketi vardır. Ha bile bile onlara sadaka verilir mi? O fıkhi bir meseledir, ayrı bir konudur. Adam geceleyin ama olay anlaşıldıktan sonra da üzülmüyor. Hikmetli olabileceğini anlamış... İbadet eden bir insan da aynı zamanda ifade ise belli bir e, ibadet şuurunun veya uyanıklığının diyelim olması lazım. Bir zenginin eline düştüğü, vah vah bu, bu sadakam hiç olmadı falan demiyor, üzülmüyor. Allah'a hamd ediyor. Çünkü onun da etkisinin olabileceğine inanıyor. Ve nitekim oluyor. Bu şekilde böyle bir, yani amelimizin salih olması, ihlasla yapılması halinde Cenab-ı Allah o ameli ummadığımız şekilde bereketlendirir. Diyor ki Cenab-ı Allah işte burada, bu ayet-i kerime bunu izah ediyor. 37. ayet-i kerime, işte anlattık cahiliye dönemindeki hali, kısaca, لَيَّنَا لَاللَّاهَا ve وَلَا دِمَاءُهَا Velaki yanalehu't takva minkum. Onların etleri de kanları da Allah'a asla ulaşmaz. Fakat ona sizden takva ulaşır. Bir Öğrencilik hatıram var. Benim ayetim bu kısmıyla alakalı. Şimdi hoca bize bu ayet-i kerimeyi doğru olarak okuyor. لَيَّنَا لَا ve لُحُومُهَا وَلَا Biz de o zamana kadar öğrendiğimiz Arapçayla itiraz ediyoruz. Diyoruz ki hocam olmaz. Fiilden sonra failin merfu olması gerekiyor. Dolayısıyla Allah'a değil لَيَّنَا diye olması lazım. Ha, Allah ulaşması olur ama o kadarını fark edemiyoruz. Oğlum olmaz. Ya hocam böyle öğretmediniz mi? Ayet böyle. Ya bana izah et. Hatırlamıyorum kızdı ama dövdü mü dövmedi mi orasını hatırlamıyorum. Ama bu gibi itirazlarımız tatmin edilmeyince bize dayak atan öğretmenlerimiz de olmadı değil. Bu olmaz. Öğretmenin şeyi... Ha, en güzeli nedir? Doğru. Öğrenci anlayamayabilir senin o asil davranışını. Diyeceksin ki vallahi bunu bilmiyorum. Haftaya öğrenip size öğretmeye çalışacağım. Bunun cevabı budur. Bunun cevabı budur. Leyyena Allah'a doğrusu budur elbette. Burada Arapçada çünkü daha henüz belagat okumadık bilmem ne etmedik, sebeplerini bilmiyoruz. Mef'ulün takaddümü, yani öne gelmesi içindir anlama ne katar vesaire, bilmiyor. Sonradan allah Teala Rabbim nasip ettiği kadar, lütfettiği kadar öğrendik. Diyor ki, Allah'a onların etleri asla ulaşmaz. Çünkü onların tasih edilmek istenen birinci düşüncesi itikadidir. Böyle yaparak, Kanların yani Kabe'ye sürerek vesaire Allah'a ulaşacağını, Allah'a bu şekilde Allah'a karşı ibadet etmiş olacaklarını zannediyorlardı. Evvela bu düzeltiliyor. İtikadi mesele düzeltiliyor. Allah ile alakalı kanaat düzeltiliyor. Onun için buradaki tümleç diyelim mef'ul öne alınmış. Onların etleri de kanları da Allah'a asla ulaşmaz. Ya ona ulaşan, onun daha doğrusu nazar itibara alacağı değerlendireceği şey nedir? Sizin takvanız ona ulaşır. Allah sizin takvanıza itibar eder o hayvanı nasıl kestiğiniz, kanları neleri nerelere bulaştırdığınız değil. Onun için bazıları anlayamaz. Tabii fıkıh kitaplarında kurbandan maksat Allah için kan akıtmaktır derler. E bunu anlıyor zannediyorlar ki birbirlerini vurmak öldürmek hayır öyle değil. Veya kan, Allah için kan akıtılır mı? Akıtılır. O kurbanın kesilmesi insanın hırsını, tamahını, dünya tutkusunu kurban etmesidir. Dünyaya meylini, düşkünlüğünü feda etmesidir. Onu gösteriyor. İşte burada takva da budur. Ve Allahü Teala bizden bu takvayı alır ve onu değerlendirir. Allahü Teala haşa eti ne yapsın? Benim takvamı ne yapsın? Benim takvamın ona ulaşması demek, onun takvama mükafat vermesi demektir. Demek ki kurban kesmekten gaye bütün ibadetlerde olduğu gibi takvadır. Takva, vikaye kökünden geliyor. Sağlamlaştırmak ve korumak demek. Takvalı kişi kendisini koruyan kişi demek. Nereden koruyoruz? Takva ile neden korunuyoruz? Dünyada şeytanın ve şeytanın şerrinden, şeytandan ve şeytanın şerrinden, ahirette de cehennemden. Peki takva o zaman neyle mümkün olur? Gayet basit. Takva, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmaktır. Takvanın tarifi de kısaca budur. Fi'lül me'mur, ve terkül mahzur. Emrolunanı yapmak, hazır olunanı yani yasak kılınanı işlememek, terk etmek. Takva bu kadar. Ha. O halde kurbanı kesince ne yapmış oluyoruz? Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz. Her bir emir bir fedakarlığı gerektiriyor. Yaptığınız her bir emir bir fedakarlığı gerektiriyor. Uzak durduğumuz her bir yasak, nefsin bir arzusunu dizginlemek demektir. Kimin için yapıyoruz? fedakarlığıza da nefsimizi dizginlemeyi de Allah için yapıyoruz. İşte takva budur. İşte Allah bunu mükafatlandırır. Allah'a yükselen amel işte budur. Vel amelus salihu yarfa'u Salih ameli ne yapar? Cenab-ı Allah Yükseltir. Yükseltir. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ İşte Allah bu şekilde sizin faydanız için bu hayvanları, kurbanlık hayvanları ne yaptı? Müsahhar kıldı. Müsahhar kılmak, emre vermek demek, emre amade etmek demek az önce geçtiği gibi. Ama niçin? لِتُكَبِّرُ ala ma مَا size hidayet verdiği için Allah'ı tekbir etmeniz için. Büyük tanımamız için. Allahu Ekber diyorsunuz. Diyoruz hep birlikte. Ezanımızdan teşrik tekbirlerimize varıncaya kadar. Namazlarımızda iftitahtan Efendim ve Söyleyem omuzda, sücudumuzda hep Allahu Ekber diyoruz. Yolculukta yokuş çıktığımız zaman allah Ekber indiğimiz zaman Subhanallah diyoruz. E şimdi kardeşim uçaklarımız yokuş çıkmıyor, iniş inmiyor. Çıkıyor da iniyor da boşluğa da geliyor, şuna da geliyor, buna da geliyor. Uçağın veya bindiğin vasıtanın hareketiyle senin de ibadet şuurun, Allah'ı zikretme şuurun hareket halinde olursa birilerinin paniklediği zamanda sen çok rahat ve huzurlu olursun. Çünkü ene bizikrillahi tatmainnul kulub. Allah'ı zikretmekle kalpler yatışır. Kalpler huzur bulur. Herkes korkarken sen tevekkül edersin. Allah'ın dediği olur. Orada Allah'a tam başka sığınacak kimse yok. On bin metreden aşağıya uçak tepe taklak düştüğü zaman kim ne yapabilir? Kemerin ister bağlı olsun ister olmasın hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Önde ol, arkada ol, ayakta ol, otur ol. Hiçbir şey fark etmez. Ve allah Teala da dilememişse de ölünmez. Çünkü hiçbir nefis Rabbi izni vermeden ölmez. Bu mudur? Onun için mümin mutmain'dir. Beşer tabiatı icabı elbette korkulur yani. Bir kimse ben böyle bir durumda kalbim o kadar imanım o kadar büyük ki hiç korkmam derse o biraz yalan olur. Hayır. Fakat müminin korkması veya telaşlanması bile farklıdır. Öbürü dünyayı kaybedecek, dört elle sarıldığı hayat bitecek ve onun için her şey bitecek diye korkar. Aslında o korkusu bile yalan. Asıl korkması gereken onun belki kendisini bekleyen azaptır. Ondan da onun da farkında değil. Gaflet üstüne gaflet. Mümin ise belki dünyada sevdikleri var. Kendisi dünyayı bir parça seviyordur. Meşru bir şekilde dünyayı sevmenin de bir sakıncası yoktur yani. Kaybedecekleri için nisbeten üzülür fakat hemen arkasından Rabbinin rahmetinden evet az gidiyorum diye de üzülebilir. Ama Rabbinin rahmetinden umduklarıyla karşılaşacağı ümidi onun için her şeyden de kıymetlidir. Velhasıl allah Allahü Teala'yı anmak, zikretmek her vesileyle İslam'ın, Kur'an'ın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin üzerinde durduğu bir şeydir biz Müslümanlar daha doğrusu belki Türkiye'deki bazı Müslümanlar Allah'ı zikretmenin önemsendiği bazı yerleri unutmuşuz abdest aldığımız zaman farz namazın vakti çıkmıyorsa iki rekat abdest için şükür namazı kılalım sünnettir mescide girdiğimiz zaman ...farz namaz kılınmıyorsa, kılınmamışsa, başlamamışsa, iki rekat tahiyyetül mescid, mescide selam verme, namazı kılmak sünnettir, kuşluk namazı sünnettir, ne bileyim buna benzer namazların zaten revatip sünnetleri zaten kılınması sünneti müekkededir çoğu, yani... İkin ilk sünneti ile yapsının sünnetinin zaten ilk sünnetinin sünneti gayrimüvekkede olduğu dahi ihtilaflıdır. Çok rivayetler zayıf o ayrı bir konu. Meselemiz o değil. Fakat yani olabildiği kadar e, yokuşlarda gidip gelirken inerken çıkarken tekbir getirmek Allah'ı tesbih etmek evden çıkarken evden çıkış duası girerken giriş duası camiye girerken Girey, okunacak dua, çıkarken okunacak dua ve buna benzer. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada hayatını tetkik ederseniz zannedersiniz ki, ki zannetmek değil, hakikatte öyledir, Allah'ı anmadığı bir lahza bile yok. Öyle ki insan yarı uykulu, yarı uyanıkken yatağında döndüğü zaman bile Allah'ı zikrettiğini biliyoruz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bunları şuur haline getirmek ve Allahü Teala'yı zikretmeye her vesileyle. Yoksa inanın belli bir sayıda bir zikri bir vakitte yapıp Allah'ı zikretmenin bittiğini zannetmenin de çok öyle e, İslam'ın istediği bir zikir olduğunu söylemeye pek imkan yoktur diye düşünüyorum. O halde Allahü Teala'yı her yerde münasip olan yer bu şekliyle zikretmek münasip zikirleri nasip ibadetleri öğrenmek gerek. İşte o zaman sünnete uygun ittiba denilen surette Allah'a ibadet etmiş ve Allah'ı zikretmiş olur. Peki zikretmemiz neyin karşılığıdır? Niçindir? Allah bize hidayet verdiği içindir. Allah bize her hususta doğruyu göstermeseydi o zikri de ona ...doğru dürüst yapmamıza imkan olmazdı. Onun için hidayet nimeti pek büyük bir nimettir. Hatta hidayet veya iman nimeti fark etmez. Aynı şeydir. Hidayet nimeti, iman nimeti nimetlerin başıdır. Onun için Fatiha suresinde... ...İhdine sıratel müstakim diyoruz. Bizi müstakim, o dost doğru yola hidayet eyle. Dost doğru yola ilet. Ondan sonra, ve beşiril muhsini Bu sayılan ve işaret olunan ibadetleri ve zikirleri, Allah'ın yolunda hidayete uygun ilerlemeyi, en güzel şekilde yapanlara müjde ver. Muhsin, niyetini güzel yapman, ...ve amelini de güzel yapan kimse demektir. Niyetin güzel olması... ...Allah için yapılması gereken bir amelin... ...sadece Allah için yapılması... ...amelin güzel olması da... ...sünnet-i ve şeriate... ...uygun yapılması demektir. O zaman... ...kişi muhsinlerden olur. Hem niyetini güzelleştirmiş olur... ...hem... ...amelini güzelleştirmiş olur. İşte bunlara müjde verilir. Ne vereceksin? Neyi müjdele? Onu zikretmemiş. Hayal burada istediği kadar güzellikler, mükafatlar ne yapsın? Tahayyül etsin, canlandırsın. Hepsi insanlara verilecek olan mükafatlardır. İnne Allahe yudafi'u le'anillezine amenu. İnne Allahe la yuhibbu kulle khavvanin kefur. Allahu Ekber. Siz amelinizi ihsan ettiniz ya, savunulmanız gereken yerde, sizin gücünüzün, takatinizin yetmediği yerde, Allah sizi savunmayı üzerine almıştır. İnne Allah'a yudafi'u anillezine amenu. Allah iman edenleri ne yapar? Savunur. Savunur. intansurullah yansurkum ve ysabbit aqdamakum allah allah eğer allahın dinine siz yardım ve destek verirseniz allah da size yardım edecektir ayaklarınıza da sebat verecektir kaydırmayacaktır hak yolda sabit kılacaktır <Gülüyor> batıl yola gitmenize nefsinizin şeytanınızın sizi etkilemesine ...fırsat vermeyecektir. Sizi koruyacaktır. Allah kendi dinini koruyanı... ...himayesiz bırakmaz. Onun için... ...İnne Allah'a yudafi'u anillezine... ...âmenû. Allah iman edenleri müdafaa eder. İman edenleri savunmasız... ...bırakmaz. Kendi hallerine terk... ...etmez. Ama Allah... inna Allah'a la yuhibbu... ...kulle khavvanin Bununla buna karşılık bunun karşılığında şüphesiz Allah pek hain ve pek nankör kimseyi de sevmez. Hiçbir kimseyi. Hain ve nankör hiçbir kimseyi sevmez. Allahu alem. Bu sıfatların müminlerde bulunması halinde de Allah'ın o müminleri müdafaası savunması, koruması azalır. Bu olumsuz vasıflardan sahip olacağı miktar kadar. Mümin hain midir? Olmaz. İmanla bağdaşmaz. Fakat imana ters olan hainlik vardır. İmanın semeresi olan amellere ters olan ameli hainlik vardır. İmanı ortadan kaldıran kafirlik vardır. Salih amelleri iptal eden onların zıttı olan ameli kafirlik vardır. Dolayısıyla müminin imanında ve amelinde hainliğin ve nankörlüğün bulunduğu oranda onun imanı ve ameli eksik kalır veya müminin istediği, daha doğrusu Cenab-ı Allah'ın istediği seviyede olmaz. Yoksa her günahkara kafir dememiz gerekir. Efendime söyleyeyim veyahut da günahı oldu mu ona mümin demememiz gerekir. Bu bizim işimiz değil. Bizim mezhebimiz bu değil. Haricilerle mutezilenin mezhebidir bu. Bir de günümüzde tekfircilik üzerinde odaklanan garibanların, cahillerin işin e nereye varacağını bilmeyenlerin Ve bunu yaparken Kime hizmet etmekte olduklarını bilmeyen Zavallıların işidir Mesele böyle değil Bir insan Mümindir ama günahkar Günah dolayısıyla Başkalarını tekfir edenlerin kendileri bile Günahsız mısınız siz Bunu söyleyebilir misiniz Böyle bir iddiada bulunmak Mümkün mü biz bir peygamberin ümmetiyiz ki aleyhissalatü vesselam o bile diyor ki ben diyor dahi günde bir rivayette etmiş defa, bir rivayette yüz defa Allah'tan mağfiret dilerim. Niçin? Çünkü bazı hallerde insanların insanların konumuna göre hasenatı veya seyyiatı da değişir. Ne demişler? Süluk erbabı. Darlar ki hasenatul mukarrabin hasenatul ebrar seyyatul mukarrabin İyi kimseler için hasenat olan işler Allah'a pek yakın mukarrablar için seyyiat sayılır. Onlara o bile yakışmaz. Çünkü o bulundukları makam itibarıyla Allah'a çok yakınlıkları itibarıyla faraza biz kalbimizden bir kötülük işlemek geçirsek Bizim için bir vebal değildir. Fakat Allahü Teala'ya öyle yakın bir mertebeye gelinir ki o mertebede içinden kötülük geçirmek seyyiye olur. Günah olur. Bu şekilde ve buna benzer örneklemelerle. O halde şuna dikkat edelim. Bir, Allah iman edenleri savunur. Kayıtsız ve şartsız savunma mıdır bu? Hayır. Hayır. Kur'an-ı Kerim'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin başka buyruklarından anladığımız kadarıyla bizim Allahü Teala'nın yardımını almamız onun yolunda olduğumuz kadardır. Allah'ın bizi savunması, bizi koruması şeytana karşı, kötülüklere karşı, düşmanlarımıza karşı dünyevi ve uhrevi şerlere karşı koruması bizim Allah'la birlikte ...olmak isteyişimiz ve bunu fiilen ortaya koyduğumuz orandadır. allah Teala bazen lütfeder... ...hak ettiğimizden daha fazlasıyla bizi koruyabilir. O, onu hiç kimse bilemez. O, onun lütfudur. O, onun tasarrufudur. Fakat şunu unutmayalım ki... ...Allah hiç kimseyi hak etmediği halde... ...yardımından... ...mahrum bırakmaz, yardımsız bırakmaz. Yani... Yardımı hak eden kimseyi yardımsız bırakmaz. Yardımı hak ediyorsan Allah seni yardımından mahrum bırakmaz. Bunu iyi anlayabilirsek şu anda İslam ümmetinin içinde bulunduğu bu halin ciddi sebeplerini de anlamış oluruz. Hatta bu vaziyette yine Allahü Teala'nın bu kadar yardımı bile üzerinde. ...düşünülmesi gereken bir hadisedir. Ümmet... ...Allah'ın yolunda ne kadar gidiyor ki? Hiç. Neyimiz? Allah'ın dininin gereğidir. Neyimiz Allah'ın dinine uygundur? Münferit bazı kimselerde... ...kalmış bir takım İslami amel... ...ve... Akide emarelerinden başka neyimiz var? Neyimiz var? Hocam şimdi İstanbul'da efendim. Pardon yani ben kendi arzdan düşünüyorum. bu kanaat önderlerimizin diye, hocalarımızın, hacılarımızın yani bir şeyler. Bunların herkes konuşuyor ayetler, hadisler anlatıyorlar. Fakat biri çıkıp demiyor ki ya bu ümmet ne olacak? Halife işinde olacak, emir işinde olacak. Kimse bununla gelip bir düğmeye basmıyor. Tamam. Şimdi konuşan ben emir olayım ya da ben Halife halifadayım demiyorlar. Demez de zaten öyle de olmaz. Yani bu yaraya niye parmak basmıyor? Ben onu anlamıyorum. Evet. O benim cemaatim, o benim cemaatim, o benim cemaatim. Tamam kardeşim. Ümmet ne olacak? Ümmetçilik yok. Yani, Cenab-ı Allah aynen öyle. Diyor ki ve وَاَنَّ هَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا وَاَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ Ümmetin birliğiyle bir ve tek Rabbe ibadet etmek aynı ayette mevzu bahis edilmiştir. Sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana ibadet edin. Ayet-i Kerime'yi şöyle de anlamak mümkün. Ki anlaşılmaya gayet müsait. Biz Allah'a tam manasıyla ibadet edebilmemiz için tek bir ümmet olma özelliklerinin tamamını bünyemizde taşımamız lazım. Biz Cenab-ı Rabbül Aleminin tevhidini mevzubahis ettiğimiz her yerde her fırsatta her vesilede ümmetin vahdaniyetini ve birliğini de ortaya koymamız ve ifade etmemiz lazım. Ümmet onun için Ümmeti parçaladılar. Ne ile parçaladılar? Fransız ihtilaliyle birlikte yaygınlaşan ve moda olan imparatorlukların çökertilmesinden sonra ulus devletlerle parçaladılar. Ulus devletlerle Müslüman ümmeti birbirine düşman ettiler. Birbirimize her bakımdan düşman olduk. Türk araba, Kürde, Afganlı'ya, Hintli'ye, bilmem neye. Yeri geldiği zaman da 2 milyar Müslümanız diyoruz. Kardeşim, 2 milyar çürük yumurtanın bir kıymeti yok. Sadece çevreyi kirletir. Ya Müslümanlar affetsin beni. Fakat gerçekten bizim bugün dünyada ağırlığımız ne? Sele bu. O halde bir araya gelmek için bir araya gelmek için bu işin evvela başlangıcı kalptir. Kalplerimizi evvela tevhid edeceğiz. Nasıl olur? Kalplerimizin tevhidi Müslümanın acısıyla acılanmak, üzülmek, rahatsız olmak, sevinciyle sevindiğimiz zaman evvela kalplerimiz birleşmiş olur. Peki Müslümanın dünyanın öbür tarafındaki sıkıntılarını ben ne zaman nasıl bileceğim? Vallahi belki 50 yıl, 100 yıl önce bilmemiz zordu. Az şu an için öyle bir şey yok. Birbirimizden çok iyi haberdar olabiliriz. Haberdar olmamız için de bizim kendi imkanlarımızı oluşturmasını bilmemiz lazım. Ben Müslümanların haberini Reuter'dan öğrenmeyeceğim. Kendi ajansımdan ve kendi insanımın imal ettiği ifadelerindeyse ürettiği veya yazdığı veya geçtiği haberlerden öğreneceğim. Veya Türkiye'de efendim ben söyleyeyim Doğan Haber Ajansı'ndan öğrenmeyeceğim. ama Ahmet Mehmet Ali Veli benim kardeşim, dava adamım olan kardeşimin haberlerinden öğrenecek. Dünyada hiçbir şeyi onun için doğru dürüst bilmiyoruz. Haberler de bizlere istedikleri gibi, istediği şekilde algı yönetimini de bize yapabiliyorlar. Yapabiliyorlar. Bazen kendi medyamıza dediğimiz, onların haberleri onların diliyle ...hiç tahrif edilmeden de geçtiği oluyor. Kısacası... ...evvela... ...Kur'an-ı Kerim'in... ...bu ümmeti... ...bir araya getirmesi bizim... ...bir olmamızı gerektiren o kadar çok şey var ki... ...Rabbimiz bir, kitabımız bir... ...Peygamberimiz bir, kıblemiz bir... ...namazımız bir, gecemiz, gündüzümüz... ...her bir şeyimiz orucumuz, ibadetlerimiz, ayrı bir şeyimiz yok. Bütün bu birliklere rağmen, bir ulus devleti mikrobu, bizim kalbimizi ifade yerindeyse kirletmiş, bizi birbirimizden ayırmış. Ya bu ciddi manada, bu batıl düşünceler çok çabuk yıkılıyor. Bakın, çok basit söyleyeyim. On sene önce ki Araplarda Türkiye anlayışı veya 15 sene önce Türklerdeki de Arap anlayışı değişmiştir. Niçin? Çünkü batılın, küfrün fazla dayanacak gücü yok. Çok senelerce önce birisi bana dedi ki ya işte İstanbul'da şu düzeldi, bu düzeldi, bu düzeldi. Şimdiki Cumhurbaşkanı İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Dedim bakın kardeşim, Açık ve net. İslam'ın 70. türevi geldi. Şahs kastetmiyorum. Bu sistemde ancak o kadar olur çünkü. İslam'ın 70. türevi geldi. Böyle düzelmeler oldu. Bir de İslam'ın kendisinin gelmesi halinde neler düzeneceğini diye bir hesap edin. Mesele budur. Onun için Akif'in dediği gibi toplu vurdukça yürekler onları top sindiremez. Bizim kalbimiz hep Allah'ın emrettiği şekilde, O'nun şeriatına uygun endişelerle, O'nun şeriatına uygun gaye ve maksatlar uğruna çarparsa, hepimiz surun ifade yerindeyse aynı noktalarını hedef alsak ve oradan hücum etsek, ...o sur fazla dayanmaz. İstanbul suru bile olsa... ...Fatih'in toplarıyla fethedilir. Onun için ümmet olarak bizim... ...en büyük gücümüz evvela hocamızın tebas ettiği... ...ümmet olarak bir ve bir araya gelmemizdir. Hepsi ona dahil. Hepsi ona dahil. Ümmet düzelirse, ümmet anlayışımız düzelirse... Ferd anlayışımız düzelir. Ferd anlayışımız düzelirse aile anlayışımız düzelir. Aile müessesemiz kurulur. Bir gün geliyor birisi, Ya Resulallah diyor, kendimi zina etmekten alıkoyamıyorum. <gülüyor> ne yapayım diyor. Gel diyor sana sorayım diyor. ...aynı şeyi annenle yapsalar... ...hoşuna gider mi? Olur mu böyle bir şey diyor. Güzel. Kız kardeşinle... ...karınla... ...teyzenle, halanla... ...tek tek soruyor. Hayır olmaz diyor. İşte evladım diyor. Her bir kadın... ...senin gibi birisinin ya annesidir... ...ya kız kardeşidir... ...ya karısıdır... ...ya halasıdır, ya, halasıdır, ya teyzesidir. Sen... Kendi akrabaların için bunu nasıl layık görmüyorsan kendileriyle haşa bu işi yaptığın kadınlara da bunu layık görme diyor. Ondan sonra elini kalbine koyuyor delikanlının. Allah'ım diyor bunun kalbine şifa ver diyor. Resulullah burada bize iki şey öğretiyor. Birisi insanın kalbine ve gönlüne hitap etmeyi. iki insanları dışlamamayı. Ondan ötesi var mı? Ben zinadan kendimi kurtaramıyorum diyor. Biz ise en ufak bir günahla olabilir insanız. Hele bu günahın her türlüsünün körüklendiği, teşvik edildiği bir cemiyette insanlarımızı, kardeşlerimizi, müslümanları kolay kolay cahiliye canavarının ağzına bırakmayalım. Bu haşa günahları teşvik etmek değil. Aksine, Günahkarları o günaha düştükleri ağlardan kurtarma çabasıdır. Onun için elimizden gelse bir kardeşimizin bir kılını dahi şeytanın istila edip işgal etmesine fırsat vermeyelim. İnsanımızı koruyacağız, anlatacağız. Yapabildiklerimizi yaptıktan sonra da dua edeceğiz. Kötülüğün azalması... Herkesin nedir Dünyası için de iyidir, ahireti için de iyidir. Cenab-ı Allah bizleri hainliğin her türlüsünden, körlüğün Allah'a karşı gelmenin her türlüsünden muhafaza buyursun. Ondan sonra önümüzdeki ders 39. ayet-i kerimeden devam ederiz inşallah.